Açık dergide kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Programın başında bahsettiğimiz gibi Çanakkale'ye uzanacağız. İstanbul'dan Çanakkale Bienneli'ne Adalet Çavdar bizim için açılışına gitti. Ve Özel Bilmaz'la birlikte derledikleri röportajları iki bölüm halinde sunacağız. İlk kısımda genel sanat yönetmeli olan Berel Madra ve kabinin yönetici direktörü olan Deniz Erbaş konuştu. Yanı sıra Ilgın Doğanay'da Bienneli'nin engellilere ulaşılabilirliği konusunda Konuştum. İkinci kısımda da sanatçılara kulak vereceğiz. Önce Belen kavramsal çerçeveyi ve nasıl oluştu bu seni biyenerin süreci nasıl gelişti onu diyalım. Deniz Erbaş'a devam edip Ilgın Doğanay'la bu bölümün sonuna gelelim. Şimdi Belen Madra'yla ile birlikteyiz. Bu yol ki konsepte düzenlerken 100. Yıl fikri için nasıl bir kavramsal çerçeve düşündünüz ve burdan nereden yola çıktınız? E Beni davet ettikleri zaman bu bir yapmaya. Tabi e, bir kere Çanakkale e, özel bir e, şehrimiz, bunu biliyorum. E, i̇kincisi e, esasen bir böyle uluslararası sergi yapma kalktığınız zaman, e, tabi çok sayıda sanatçıyla çalışmak durumunda kalıyorsunuz ve e, yani uluslararası sanatçılarla ve bu sanatçıları ikna etmek için böyle bir şehre gelip işte e, tabii şöyle şunu da söyleyeyim burası bir metropol değil. E, yani onların e, hayatlarının e, yolu üstündeki bir yer değil. Onun için bunu ikna etmek için ilginç bir ortam hazırlamanız lazım. E, çünkü bu yani bizim bu yenere davet ettiğimiz sanatçıların hepsi üst düzeyde, uluslararası evet. kurumlarda e, çalışan sanatçılar. işte o Bienal'den bu Bienal'e evet. gidiyorlar. Müze sergilerinde vesaire yahut işte büyük e, şehirlerde büyük sergilere gidiyor Yani ace, e, gündemleri çok dolu sanatçılar. E, ve tabii e, ben e, Türkiye politikasını çok e, yakından izleyen bir insanım. Yani kendim de Hiçbir siyasi partide değilim ama siyasal bir şeyim var, yani etkinliğim var yani. Şunu söylemek istiyorum, yani Türkiye şu anda nedir? Yani ben bu insanları buraya çağırdığım zaman bunlara ne diyeceğim ben Türkiye hakkında? Ki burada bu BNL'de inandırıcı işler yapsınlar. E, tabii e, hemen bu yüzyıl gündeme girdi 1914-2014 e burası zaten 2015 e, için hazırlanan bir şehir biliyorsunuz 1915 fakat burada büyük anlatı var yani işte bu nasıl diyelim milli dini işte e, ülküsel işte e, yani e, 20 yüzyılı e, çok daha Sanki e, tertemiz bir yüzyılmış gibi gösteren büyük anlatımız var bizim. Yani Türkiye hala o durumda. E, tabii buna çok karşı çıkacak bir şey yapmak da burada tepki uyandırır. Tabii bu tehlikede var biliyorsunuz. Artı e, burada e, yerel yönetimle siz muhatap olduğunu biliyorum. Yani. Yerel yönetim zaten bu olanakları vermese bu BNR yapılamaz. Dolayısıyla öyle bir konsept yaratmak gerekiyor ki hem sanatçıları buraya çekebilelim hem de buradaki yerleşik olan düşünsel yapıyı ya da işte inançları e, sarsmayacak bir şey de olması lazım. E, bu ikisini birleştirmek o kadar kolay bir şey değil. Ama tabii hangi sanatçıları seçtiğinize bağlı. Yani e, dikkat ederseniz bu biennialdeki sanatçıların hepsi e, yani sosyo-politik işler üretiyorlar. Zaten hep bunları üretiyorlar. Fakat bunun içine birdenbire savaş ve e, askeri e, olgu girdi. Tabii yani ister istemez. Çünkü bu konsepti ortaya koyunca. E, ama gene de herhalde siz de gördünüz. E, gösterilen işler e, kimseyi e, kimseye e, yani saldıran işler değil fakat e, düşündürüyor. Ve şöyle bir şey sanıyorum, insanları daha çok, mesela bir askeri, yani asker resimleri var birçok değil mi? Bir askeri insan olarak gösteren resimler var. Yani bir mekanizmanın parçası gibi değil ama insan olarak gösteren var. Mesela bu Filistinli sanatçının işi haletin Alet, evet. işi tamamen onu gösteriyor. Yani bu genç çocukları bir e, asker olmadan önce koymuş bir de sonra koymuş. Ve insan bakınca o zaman anlıyor yani bir ideolojinin nasıl insanı e, değiştirme e, gücüne sahip olduğunu. E, konuşmamda da onu belirttim. Yani İstanbul'da maalesef şu anda sanat konuşulduğu zaman para konuşuluyor. Hep işte sanat yapıtları kaça satılıyor, hangi koleksiyoncu almış, işte hangi galeri kaç satış yapmış, sanat fuarları vesaire. Sanki sanatın bütün değer dünyası buymuş gibi. Ve halbuki Türkiye'de şu anda içinden geçmiş, geçmekte olduğumuz o Yine konuşmamda söylediğim kırılgan demokrasiden geçerken e, bize e, özgür düşünce lazım. Yani her zamankinden çok lazım. Hatta toplumun derinliklerine inecek bir etkileyici bir araç lazım bize. Ben şunu düşünüyorum, yani çağdaş sanat yapıtları, bu görsel yapıtlar, bu görsel malzeme bu etkin araç aslında. Çünkü doğrudan doğruya bir şeyi bastırıp insanların ona uymasını, boyun eğmesini istemiyor. Tamamen özgür bırakıyor. Orada gördüğünüz görsel malzemeyle özgür bir ilişki kurmanızı sağlıyor. Bence bu daha çok bilinç altına yerleşen bir şey diye düşünüyorum. Yani sanatçıların amacı da bu zaten de birçok yerinden alınan dediğiniz gibi hikayede hiçbir insana saldırmıyor. doğa, dünya, eee tabiat. O kadar. İnsan var i̇nsan. yani evet. Her her durumda savaşa karşı insan ürettiği yaşama ve aynı zamanda da bir yandan da doğanın da yolunu. Evet. Şimdi mesela Nigol Bezcihan'ın işi çok ilginç bir iş. Orada görüyorsunuz. Yani bu bu belleği biz e, e, silmeye çalıştık bütün 20. yüzyıl. Şimdi 2015'te bit, e, e, yani Ermeni askerlerde öldü, işte e, e, bilmiyorum, e, yani e, Yahudi askerlerde ölmüş olabilir. Oraya dizdi onları. Fakat arasına bir de Sevagın fotoğrafını evet, evet, koydu. Evet. Yani o da bir bellek. Evet, o da bugün tabii, oldu. Tabii, evet. Şimdi o zaman bizim koyduğumuz konsept de önemli oluyor. Yani o 1914-2014 koyuyoruz ya yani aslında soruyoruz. Yani değişen ne var? Yani orada bir şeyimiz var tabii. Ee, hani böyle bir e, kışkırtıcı bir soru bu. Ee, ve 1914'teki bütün o insanların sürülmesi. Şu anda 2014'e geldik. Yine sınırımızda insanlar sürülüyor. Yerlerinden oldular. 1,5 milyon, 2 milyon, milyona yakın insan şu anda evsiz, barksız, parasız, vatansız bir durumda. Türkiye'ye sığınmış durumda. Onların Türkiye'den ne zaman atılacağını bilmiyoruz gün gelir bu sefer Türkiye'den de atılırlar. Yani öyle gidiyor çünkü işler. Sürgünün bir yeri olamıyor. Çünkü Hayır, yani olamıyor. Bir Artık bir kere orayı kaybetti mi bitti. Bir de yani ne değişti peki 1914'ten 2014'e? Aradaki savaşları da saymıyorum. Yani daha yeni 1990'larda yanı başımızda eee Koskoca bir Yugoslavya dağıldı ve bir Bosna savaşı yaşandı. Bir katliam mı yaşandı? Serbrenikada 7 bin kişiyi e, kurşuna dizip toprağa gömdüler. Yani katliam mı oldu orada? E, yani bu 1915'in yani, 100. 200 yılında bin, 200 bin kişi, ex, eski Yugoslavyadan 200 bin kişi, e, şey, yani göçmen oldu. Deniz Erbaş'la birlikteyiz. Çanakkale Bienalinin e, bu yıl dördüncüsü düzenleniyor. Deniz Erbaş onun kuratörlerinden biri. E, Deniz Hanım bu yılki e, konuyu belirlerken, kavramsal çerçeveyi belirlerken e, neden, nereden yola çıktınız? Neler e, düşündünüz? Zaman ve mekandan yola çıktık. Yani 2014 ve Çanakkale. E, 2014 tarihsi olarak yani şu an Türkiye. 2014'ün sonlarına geliyoruz. Ee, henüz idrak etmiş değil durumu. Hani genelinde böyle bir şey görmüyoruz ama 1. Dünya Savaşı'nın yani bu şu an yaşadığımız dünyanın hani e, paylaşım sürecinin sonucu olan 1. Yani Dünya Savaşı'ndaki paylaşım sürecinin sonucu olan bir dünyada yaşıyoruz. Bunun 100. yılı e, ve hani dünyanın e, savaşa katılmış ülkelerinde bunun, bu konu çok sıcak şu an ee, ve hani Çanakkale'de e, savaşlarla işte Troya, e, Grönikos e, ve en son ...Gelibolu... E, cephesiyle böyle savaşların ve belleğinin çok e, e, güçlü olduğu bir şehir. E, Bunu da tabi doğasının e, konumunun e, birçok etmenin etkisi var. Ama işte garip bir şekilde bu savaş lar kadar da bir arada yaşama kültürünün e, gelişkin olduğu ve her seferinde ısrarla yeniden yeniden şehrin kurulduğu ve yeniden yeniden o kültürün hatırlandığı bir şehir. E, bu noktada biz e, ve hani hala da e, bugün de mesela... Buraya gelen basın mensuplarından bir tanesi işte e, sınırdan geliyordu ve şu an işte 21. yüzyılın en önemli göçlerinden biri yaşanıyor savaş nedeniyle insanlar e, binlerce insan şu an evini terk ediyor ve sınırımızdan giriyor. E, böyle bir gündemin içerisinde tabii bu kadar yani bunu öngörmiyorduk. E, ama gerçekten 2014'te böyle bir yıl oldu. Bize biraz hatırlatan o hafıza, yüzyıl öncesini hatırlatan bir atmosfer var. Çok içindeyiz bunun coğrafi olarak da, e, siyasi ve ekonomik olarak da. Tema buydu evet yani kabaca. E, bunu da bir bienal teması yapmak, savaşın yüzüncü yılın aslında. Çağdaş sanat üretimleriyle bu savaşmış ülkelerden kendi savaş tarihlerini, hafızalarını, savaşın etkilerini, sonuçlarını irdeleyen farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getirmek canakkalede ee, amacımız da e, bu doğrultuda da çok olumlu yanıtlar aldık çok değerli sanatçılar ee, bir kısmı burada yeni üretimler yaptı bir kısmının mesela işte Balkanların 90'lı yıllarından o dönemde işler üretmiş sanatçılar yani bu işte demir perdenin İki Kutuplu Dünyanın yıkılışına şahitlik etmiş sanatçılar, Orta Doğu'da bitmek bilmeyen savaşlara şahitlik etmiş sanatçılar, Avrupa'da e, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nın hikayesiyle büyümüş e, sanatçılar. onları otobiyografik iş var gibi geldi bana yani. E, Akın Zaten işte tabi yani Halil'in işleri olsun falan e, yani e, epey otobiyografik şeyler temalar içeren. İşler... Ee, aynen, yani e, doğrudan ya da dolaylı olarak, yani Nigol Bezcihan'ın mesela video işi. E, işte 1915'te Çanakkale'de e, savaşmış bir Ermeni askerin Sarkis'in, e, 2014'te Çanakkale'ye dönüşü hikayesi ve e, o da göçmüş Lübnan'a kadar göçmüş bir Ermeni olarak. E, bu hikayenin bir yerinde kendisi ya, bir de. Tabi, aynen. Ya bir o şey zaten var. E, e, genel duruma da, şey. gözetildi mi böyle bir? Böyle bir şey, e, bir şey. E, böyle bir şey gözetilmedi. Yani kişisel hikayeler Hı. üzerinden ilerleyen illa işler şeklinde. Hı. Gözettiğimiz şey e, savaş, e, şiddet e, ve e, bunun sonuçları. Hı bu dönemler üzerine yoğunlaşa bu konu üzerine yoğunlaşa sanatçıları e, davet etmekte. Peki bir e, yani ve bu işin içerisinde olan insanın dışarıda bırakırsam bir birey ve bir kadın olarak Hı -hı. siz bu sadece gezdiğinizde size ne hissettiriyor ne düşündürüyor? E, bana e, yani şu an e, çok heyecan veriyor e, ve ee, şey e, hissettiğim duygu daha çok hüzün yani hem şu anki dünyanın durumuna dair yaşadığımız şeyi farklı evet. şekillerde yüzümüze vuran işler yani nereye evet. dönsek e, bir e, hüzün ve bir şey var yani bir kaybet, kayıp kayıp duygusu var e, bu yani insan olarak öncelikle yani beni bu anlamda zaten hani bildiğimiz ve işlerini ve kendilerinin çoğunu tanıdığımız sanatçılardı. Kişisel olarak e, bunu hissediyorum. Ama bu hani ben bunun içindeyim de mi böyle yoksa hani siz mesela nasıl hissettiniz bunu bilmiyorum. Ama genelde kişisel hikayeden çok gerçekten nereye dönseniz bir, e, bir acı var. Yani bir kayıp, yokluk, yitirilmiş bir şey duygusu var. O vatandır, insandır, candır, doğadır. Yani bir... E, bu duygu daha çok beni çarpıyor yani üzerinde. E, Kasım ayına kadar açık kalacak. İki Kasım'a kadar açık. Yani. E, BNR kapsamında ne gibi etkinlikler olacak Canakkale'de? E, şimdi bir e, Ekim sonunda, yani film gösterimlerimiz var e, bir kere. E, Jehan Nujeym'in Tahrir belgeseli, Anne Kodura'nın e, Odland diye e, ee, çok genç bir e, Alman e, yönetmenin belgeseli ve Reherdem'in filmi. Buna ek olarak Almanya ve Fransa'dan birinci Dünya Savaşı temalı bir proje yaptılar, film projesi. O projeden bir seçkiyi gösteriyoruz. B&A süresince Erkan Yavuz sahnesinde bu filmler görülebilecek. Ee, bunun yanı sıra Ekim ayının sonunda da A Soul for Europe e, girişiminin e, kültür-siyaset e, ilişkisinin kesişim noktasında Avrupa Parlamentosu içerisinde oluşan bir inisiyatiften doğan ve e, Avrupa ve Çeperi'nde çeşitli e, buluşmalar, forumlar, konferanslar ve e, bunların sonucunda da bir takım öneriler e, geliştiren inisiyatif e, Çanakkale'de buluşacak 25-26-27 Ekim'de. E, buna ilk olarak e, Osman Köker'in bir Zamanlar Yayıncılık'tan. Biyaner'in ee, sonunda bir sunumu olacak. Kendi e, üzerinde çalıştığı koleksiyondan hareketle e, yüzyıl başında Türkiye'de ve özellikle Çanakkale'de kültürel çeşitlilik üzerine. Böyle. Peki senin yani, küratörlerden biri olarak içine en çok girdiğin, düştüğün iş hangisidir ha. biraz bahsetse ne hissediyorsun ona oh. bakarken falan? Ya, e, yani... E, İki tane iş var. Biri Douglas Gordon'ın videosu. Yani şu an YouTube'da işte Birinci Dünya Savaşı e, kimyasal etkisi altında asker filan yazdığınızda görebileceğiniz British e, Yani İngiliz koleksiyonundan ve izlemeye açık bir e, video bu orijinali. Ama burada sanatçının kurgusuyla görüyoruz. 90'ların başında yine üretilmiş bir video iş. Ocada bir genel ayrıcalığı, bir gezin. <gülüyor> ee, o ve hemen onun yanında Ergin Çavuşoğlu'nun e, Çanakkale'de ürettiği bu biyenal vesilesiyle ürettiği bir video çalış yerleştirmesi var. Hı hı. E, Çanakkale'deki batık savaş gemileri üzerine hı. su altında iki farklı açıdan e, gerçekleştirdiği çekimlerden ürettiği bir video. Ve de son olarak Radenkomilak e, sulu boyaları girişteki. Yani bunlar da işte hani bizim ha, dünyanın hafızasındaki böyle e, fotoğrafik anlar bunlar. Yani herkesin e, aşağı yukarı ezbere bildiği görünce ne olduğunu tanıdığı. Bunları böyle yeniden üretiş şekli. Ve bir araya getiriş şekli gerçekten çok etkileyici. Bize 33 parça gönderdi. Belli bir süre kadar üretti üretti 33 tane gönderdi. Dedi ki yani siz seçin hani hangilerini sergilemek istiyorsanız. Bir Biz de 33'ünü birden yani Öyle kıyamadık oldu. hani. <gülüyor> Radenko dedik bir hepsini çerçevelesek olur mu? Bir tane de Çanakkale yani bir yenel için üretti. Bir Sulu Boya da Türkiye tarihinden. Kıbrıs çıkarmasından işte tankların Kıbrıs'a girişini alkışlayan Kıbrıslıları fotoğrafından ürettiği bir suluboya. Ilgın İsmail. Aydınoğlu. Evet. Nereden katılıyorsun? Ben İstanbul Üniversitesi Engelleri Uygulama Araştırma Merkezi'nde çalışıyorum. Biyenelin engelsiz kısmı ile ilgileniyorum. Bu işle ilgili bir takım çalışmalarımız oldu. Burada Didem Gürdoğan'la beraber. Biennale Engelsiz ne oluşturduk. Şöyle anlatabilirim. Belki her alanda olduğu gibi engelli olanlarla da engelli olmayanlar gibi her türlü hakka sahiptirler. Yani yaşamalarından kaynaklanan hak'tır bu. Ve herhangi bir konu da olsun, böyle bir sanatsal etkinlik Biennale de olsun, burayı görenler ya da duyabilenler ya da yürüyebilenler gibi eşit miktarda anlayıp görebilmeleri, gezebilmeleri gerekmektedir. Binanın engelsi ekibi de bu yüzden var. Yaptığımız çalışma burada e, işaretleri tercümanları olacak, tercüman olacak en azından e, tahminen söylüyorum bunu. E, binanın asansörüyle ilgili sıkıntı var normal şartlarda, bedensel engel için bu asansörün çalışır olması gerekiyordu. E, biz e, bütün eserlerin altına, kişilerin, sanatçıların e, isimlerinin altına. Aynı künyeleri kabartma birey alfabesiyle yaptık. Bunu da İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi Merkezi'nde yaptık. Bunun dışında aynı o künyelerden hediye amaçlı sanatçıların kendilerine de verilecek. Onlardan da yapıldı. Bunun dışında yetişmeyen bazı durumlar oldu. Yetişmeyenler arasında birey kabartma krokiler bir makine vasıtasıyla krokilerin kabartılmış hali ve onların duvarlara yapıştırılarak ee, görme engellerin e, ilgili eserlere ulaşabilmesini sağlayan e, bir sistem yetişmedi ama yapılacak muhtemelen. Bunun dışında e, yetişmeyen diğer bir şey de, yani olması gerekiyor. Çünkü bir genel bir sanat, bir fotoğraf, bir görüntü olduğu için görme engellilere daha çok daha çok erişilebilirlik anlamında sıkıntısı var burada. E, bu yüzden bir sesli rapper düşünüyorduk. Buna ilgili çalışmalar pek olumlu geçmedi. Bu diğer müzelerdeki olan sistem bu yani bir esere yaklaştığın zaman ya da o eserin numarasını tuşladığın zaman eserle ilgili metni sana seslendir yani sesli betimleme dediğimiz bizim görüntünün olduğu ama görme engellilerin bunu anlayamadığı, anlayabileceği şekilde olan bir sistem. Bunlar dışında braille broşürler yapılacaktı. Bunları da yapamadık yetişmedi bunlardan şekilde. Bunlar tamamlandığı zaman oldukça erişilebilir bir e, sanat sistemi haline gelecek burası. Açık dergide Çanakkale Bieneli'nden bahsetmeye devam ediyoruz. İlk bölümde dediğimiz gibi küritörler ekipti konumuz. Şimdi sanatçılara geçiyoruz. Örvin ve Kale Çararı duyacağız ilk olarak. Sonrasında da Gülçin Aksoy'u, Raziye Kubat'ı ve Pınar Öğrenci'yi duyacağız. İşlerinden bahsediyor olacaklar. Evet çok uzatmadan Çanakkale'ye mikrofonumuzu geri döndürelim. Um, uh, Madra uh, wrote very good text about Irving 15 years ago I believe. 15 yıl önce Irving üzerine inanılmaz uh, derinlikli bir yazı yazdı. But uh, our uh, we did our own state in time 19 uh, 92, uh -huh. and we start to issue passports. Uh, because this is one of, of our answer to the war in ex-Yugoslavia and East Europe. Mm -hmm. In uh, '92, just to understand clearly, yeah. you yeah. have established new passport. Yeah, we did our own state in time, um, and yes. we did our own passport. In uh, mm -hmm. 1992, they set up their own states and their own And then, after this, we start to work with real armies. And, gerçek yeah. e, gerçek orgularla çalışmaya başladık ondan sonra. And I believe that that's the reason that after uh, 100 year of starting first world uh, war. war. Yüzyıncı yeah. yılda da birinci dünya yeah, savaşı. Yeah, yeah, yeah. I think that this da, is the context for Belgrad'a ya. Yeah. Bu sebepten dolayı bizi çağırdığını düşünüyorum diyor. Yüzyıncı yıl sebebi bizim için. Bu yüzyıncı yıl fikri ve bundan sonrası. Yani bir görüntüsü var mı dünya kendi oluşturdukları Fitokea için? Do you have a vision of Fitokea for the next hundred years? Actually, what? With your it, artistic? Yeah. Uh, what what is our vision is that a lot of no, a lot of people are not satisfied with their own state and we are uh, we we give them the possibility not to be the part of the state which they don't like. Bir bu insan yaşadığı ülkenin uh, şeyinden dev devletten memnun değil. Farklı bir devlete ait olmak istiyor. Biz bu insanlara sesleniyoruz diyor. Bizim devletimiz değil. <gülüyor> <gülüyor> Onlara yeni bir devlet öneriyoruz. <gülüyor> Peki e, onun devleti bu yerleri nasıl görüyor? Ben nasıl yorumluyor? How the how uh, Does your state, artistical state, artistic state, sees this biennial? Ah. It's like this that it was honor for us that we were invited from Berl Madra. and uh, we are here to promote our own state, and we got we issue more than 14,000 passport passports in now, and. I've ee, şimdiye kadar 14 bin tane pasaport vermişler. Ee, çok beğenilen bir devlet olduklarını hmm. söylüyorlar. Onun için burada da bu devletin sunduklarından dolayı çok memnun. <gülüyor> şey yapabildiği için. Evet. Thank, go. Go. Thank you. Thank you. Okay, bye. This work I made in 2011 okay. and I follow uh, Palestinian soldiers in their training when they were new recruits and uh, So I followed them for 15 months and I was interested to see the physical and mental change on the person and how they became soldiers. Okay, e, 2011 yılında e, yaptığı bir iş ve e, Filistinli e, askerleri belirli bir süre takip etmiş ve onların o askerlik süresince geçirdikleri e, mental ve fiziksel değişimleri e, takip etmiş ve onlar onlar üzerine bir iş yapacağız. Uh -huh. So, uh, when you're following these soldiers, uh, what was the effects on you, I mean, on, on, about, you know, what, what was the effect on your life? <laughs> in, in my life effect, I uh, had um, just uh, like an experiment. I mean, um, a new experience because uh, i was soldier i trained oh, as a soldier yeah. so for me i knew part of that because i was inside but now i'm trying to follow this from outside okay. as an artist you were, you were a soldier in which army in the presidential guard oh, really? yeah so so you were a member of this yes army yes so that's why it is it is something that i i am familiar with It's um, nothing new for me, but I. It's more that that I'm now from outside, like from outside the box. So, so I you see can, it. You, you don't call this work as an autobiographical work, or is it is an is it an autobiographical work for Berkeley or kind of kind of yeah kind but of. Are you are you an outsider? Okay. But I'm not an outsider. I'm, I am. Okay. I am part of it, but it's like now I'm taking a new position at the artist's position to decide what I want to show. Yeah. So I'm kind of like showing the process of, of my history also, that I had been faced from these stages, from being a civil, uh, from, uh, uh, civilian to training to being a soldier. Yeah. And how the, uh, the uniform, it is part of shaping the, the identity of the soldier also. Ya, e, aslında Kalet daha önce bu ordunun bir üyesiymiş, bir askermiş, e, yani onun için çok bilinmedik bir hikaye değil ama aslında ta onun için bir otobiyografik bir hikaye değil, dışarıdan pozisyon olarak tekrar baktığını, duruma, onların hayatlarına söylüyor, özetle. Evet. Şimdi Gülçin Aksoy'la beraberiz. Ee, sizin bu Kurtuluş Yolu adlı eserinizin hikayesinden bahsedebilir miyiz? Kurtuluş yolu aslında Samsun'da şu anda o fotoğraflarda gördüğünüz enstalasyon var. Zaten inşa edilmiş bir şey. Atatürk'ün ilk, ilk Samsun'a çıktığı yer olan bölgede orası Tütün İskelesi olarak biliniyor. Atatürk'ün mahiyetiyle beraber balmumu heykelleri yapılarak sahile yerleştirilmiş bandırma gemisinin de maketi suya yerleştirilmiş. Sahilde bir enstelasyon gibi duruyorlar. Aslında içeri girişi yasak. Hı hı. Ee, ben izin alarak girmiştim içeriye. Oranın adı da Kurtuluş Yolu ama ben tekrar çalışmamda da Kurtuluş Yolu adını kullanmaktan çekinmedim. Ee, çünkü hani bizim malum resmi tarihimizde birçok şey ise, e, isim geliyor. Ee, bu figürlerin arasında bir çeşit performans yaptım diyelim. Yaptığım performans da e, Cumhuriyet'in kuruluşuyla itibariyle kadına biçilen rol üzerineydi aslında. E, Cumhuriyet'le birlikte değişen kadının görüntüsüyle birlikte işte orada giydiğim takımdan, duruşumdan işte biraz daha düzgün olmaya çalışarak falan e, askerlerin ve Atatürk figürünün arasında çok küçük aslında ee, ...bir takım hareketler yaptım ve fotoğrafını çektim. Yani yapmaya çalıştığım şey... E, ...büyürken edinmiş olduğumuz o bilgilerle... bastım coğrafya arasında bir ilişki kurmaya çalışmaktı. Yani bana ne oldu, niye bu formata girdim... Hı hı. ...neden bunların arasında duruyorum... ...veya o bana sunulan o tarih çerçevesi niye donmuş. Orada çünkü fotoğraflarda canlı olan aslında tek şey benim... Hı hı. Ama fotoğraf olarak karşıya konumda her şey bir dekor tadında. Yani niye dekor tadında bir tarihin arasına dolaşıyorum veya onlara dokunmaya ve canlandırmaya çalışıyorum. Veya soru sormaya çalışıyorum gibi ufak hareketlerle. Veya herkes işte ufka doğru bakarken tersine bakıyorum gibi. Hani o donmuş tarihin içerisinde... Bastığı coğrafyaya dair olanı, kendine dair olanı anlamaya çalışan bir kadın figürüyüm aslında orada. Yapmaya çalıştığım şey buydu. E, bu eser daha önce da tasarlanan bir eser miydi? Yoksa bu e, 100. yıl kapsamında ve 100. yılı kendine çerçeve olan bir enreçli tasarlanan bir eser miydi? Daha önce e, yine depoda geçen sene yaptığım duble Hikaye diye bir sergi vardı. O sergi kapsamında bir kısmı sergilenmişti. Yani yaptığım o performansı ben bu geçen sene yaptığım sergi için e, oluşturmuştum. Ve yine fotoğraflarını sunmuştum. Ama Çanakkale bir bu konseptle birlikte işi tekrar kurarken öyle bir huyum var. Yani bir işi tekrar aynı şekilde kurgulaya koyamıyorum. Mutlaka kendisi mekanıyla veya içeriyle bir takım değişimlere uyguluyor. E, giriyor. Orada e, Çanakkale Biyeneli'ndeki düzenlemede rayı ekledim enstalasyona Yani e, sahildeki figürlerin arasında gerçekten orası tütün eskelesi Hı. olarak bilinen eskiden yer ve tütünlerin taşındığı e, konteynerler için bir e, taşıyıcı rayı var. Hı. Oradayı bir şekilde perspektife uygulayarak ama düzgün bir şekilde değil. Perspektifini bozarak yeniden kurguladım. Yani iki kere dekor tadında olan bir şeyi gerçekliğe taşıdım. Artık yani dekor tadında dediğimiz şeyle birlikte yaşadığımız anlamına gelen bir şey. içinde de yürüyebiliyorsunuz orayın. Yani aynısı olmadı. Ama içerik olarak tabii içeriği biraz daha genişletmiş oldum ve ayrıca oray aynı zamanda belki birçok kültürde Almanından Fransızına şu bir dönemin e, resmi ideolojisinin sembolü gibidir. Hani demir ağlarla döşeme Hı. meselesi. E, yani belki de militaristik e, askeri bir şeyin, fikrin bütün ne bileyim yurt taşınması gibi bir şeydir. Bugüne kadar uzanan. Hani ağ gibi bir şey işte. Peki e, siz Biyanet'in tamamlı gezdiğinizde e, Biyanet'in size e, ne hissettiriyor? Buradaki işleri nasıl yorumluyorsunuz? tabağımda nasıl bir e, duygu bırakıyor sizin üzerinizde? Valla tabii konu itibariyle bir de 100. yıl meselesi var. Yani Çanakkale'yi zaten gezdiğiniz zaman e, aslında orada da dekort adında bir e, savaş meselesi var. Turistik olarak sunulan bir savaş meselesi var. Biennial'in içine de tabii günümüzün savaşları yani orada bir Çanakkale Savaşı'nın replikasıyla karşılaşmıyorsun ama günümüzün savaşlarıyla uğraşan sanatçılar görüyorsunuz ama bu birebir silah çekilen bir savaş olmayabilir. Ayakta kalma mücadelesi de bir savaştır. Ve dikkatimi çeken şey bütün sanatçıların gerçekten hani çok çok güzel işler gördüm bir kere. Gerçekten çok güzel derin işler vardı bienalde ve herkesin de hani bulunduğu yerden bakarak bu ayakta kalma ve yaşama insan olma hali, bugünün savaşlarına dokunduğunu fark ettim işin açıkçası. ya yani bir savaş replikası değil bu. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Raziye Kubatlı birlikteyiz. Sizin bu VNL kapsamına katılma süreciniz nasıl oldu? VNL sürecine katılmam Çağrılmayan Yusuf sergisiyle oldu aslında. Şubat ayında Çağrılmayan Yusuf sergisine gelmişlerdi Viyanel ekibi. Hı hı. Teklif ettiler. Katılır mısınız diye. Çünkü bizim konsepte çok uygun bir proje. Öyle oldu. E, Çağrılmayan Yusuf hikayesi bu yüzyıllık savaş hikayesi arasında nasıl bir palkır oldu? Yüzyıllık savaştan öte savaş sonrası travmalarla ilgili bir bağlantı kuruldu benimkiyle. çünkü bendeki hikaye sürgün sonrası <gülüyor> aile travmaları <gülüyor> ve soylar boyunca süren e, şey ya aksileriydi. Böyle e, bir bağlantı kuruldu. Kitabınız çıktı. Evet kitap çıktı, Türkçe'si çıktı. E, Şubat ayında Çağrı Yusuf olarak Türkçe olarak e, seres yayınlarından çıkmıştı. Pardon, burada sesim çok kötü, <gülüyor> kısıldı çalışmakta. Dada Yayın Evi proje kitabı çok beğenmiş ve sanatçı baskısı olarak teklif etti. Biz şeyiz, talibiz sağ olsunlar. İngilizce olarak basıldı. Dada'dan çıktı ve Ayşe Çavdar'ın Sürgün Mahallesi'nde Sürgün Mahallesi'nin Adaleti Aramak yazısı da son söz olarak yer alıyor. Hayırlı olsun. Teşekkürler bir sanatçı gözüyle bir eneri gezdiğinizde neler hissettiniz bugün bu tamamlanmış halini gördüğünüzde çok mutlu oldum çünkü çok istediğim tepkileri aldım aslında beklediğim beklediğimi buldum ve çok nasip olan bir şey değil bu Hı -hı. bana nasip oldu aslında dünyanın birçok yerinde birçok birçok bölgesinden gelen sanatçıyla Aynı mekanda ve birbirimizden habersiz işlerimizin ilişkiye girmesi, paslaşması, bir aura yaratması büyüleyiciydi ve gerçekten şok oldum. Şey sergileme kurumu bittikten sonra sanki her şey öyle olması çok nadir denk düşen bir şey yaşadım ben bu sergide bir genelde. E, sizin çağrılmayan Yusuf'u yapma nedeniniz neydi peki? E, çağrılmayan Yusuf'u yapma nedenim. Hmm... Aslında e, çizgi roman olarak başlamıştı. Siz de biliyorsunuz dalgın sular projesi vardı, çizgi roman projesi. Üç sayı çıktı. O zaman ben Adapazarı, Adapazarı'nda atölye kurmuştum. Affazlarla, Çerkes hikayeleriyle ilgili. Gravur atölyesi kurmuştum. Onlarla çalışırken onların dünyasına girdim. Ve Kefken Mağarası'nda buldum kendimi. Çünkü göçlerle 1864'te e, Çerkezler göçlerle Osmanlı ile anlaştıktan sonra kabulünden sonra işte Trabzon, Sinop, Samsun ve Kefkene geliyorlar. E, Acibe Faruk diye biriyle tanışmıştım Ada Pazarında yaşlı bir beydi ve o devamlı şiir okuyordu. Kahramanlık şiirleri gibi ama çok tra travmatik şiirlerdi. Gemide geçen hikayeler. İşte kadın. Çocuğu ölüyor ama öldüğünü söyleyemiyor. Çünkü söylediği zaman asker denize atacak. Onun üzerine şiş nane diye şarkısını söylüyor. Ee, Acı ve Faruk bize dört saat boyunca devam eden şiir okuması yaptı. Ben de dayanamadım, video iş yaptım ve Kefken Mağarası'nda onların Çerkez göçünü anma gününde sergiledim. Bir bağ kuruldu, bir gönül bağ kuruldu. Sonra Dalgın Sular çizgi roman projesinde... Öller diriliyor şeyi vardı. Ee, hikayesi vardı. Dediler ki işte bu çocuk ölmesin, diri kalsın. Ee, biz de çok sevindik. Nasıl diri kalsın? İşte kim alsın bunu? Satılıyor bir de çocuklar. Gerçek hikaye çünkü. Çocuklar, aileler fakirlikten çocuklarını satıyorlar. İyi bir insan alsın dedim. Bu cümlem üzerime kaldı. Ve işte ben de projeye şey, bir yerden girmiş oldum. Genelde fazla karışmadım. Genel bütünü ama... Süreçte projemle ben büyük bağ kurdum. Dergi projesi istediğimiz gibi gerçekleşemedi ama ben işime devam ettim. Sonuçta işime saygın ve gönül bağımla sergi açtım ve kitabını yaptıydık. Bu Biennale'de bu proje daha da yerini buldu. Çanakkale gibi savaşın ve göçün olduğu bir yerde ama tuhaf bir barışın hakim olduğu bir şehirde. Çok güzel oldu. Ve kitapta The Story of Yusuf olarak çevrildi. Artık çağrılmayan Yusuf değil. Bu Yusuf'un hikayesi, Yusuf'un soyunun hikayesi olarak çevrildi. Teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. Çok sağ sağ olun. Pınar Öğrencili ile beraberiz. Merhabalar. Merhaba. İncir ağacı ve e, temanız aslında hı hı. E, bu, bunun hikayesi nedir bu intirajlarının? Hikayeyi anlatayım. Ee, bir kitap okudum. Stratis Mirvillis, e, midelili bir yazar. Savaş'a katılmış ve e, savaştan sonra savaşın anlamsızlığını anlatan bir kitap yazmış. Gerçek hikayelere Hı -hı. dayanıyor. Ee, bulduğu bir not defteri üzerinden, bir çavuşun not defteri üzerinden e, bir kitap yazmış. Oradaki hikayelerden birisi çok ilgimi çekti. Hı -hı. E, çavuş, bir askere rastlıyor, asker korkmuş kaçmış ve kendini şeye gizlemiş. Bir e, kendisine bir mezar kazarak içinde gizlenmiş. Çavuş diyor ki, ne yapıyorsun bir hal? Burada öleceksin diyor. O da diyor ki, ben zaten öldüm çavuşum diyor. Bir e, incir ağacında dalında kurumuş bir incirim diyor. E, ezik büzük ve e, çürümüş diyor. Ruhum örmeye hazır. Bir tek aşağı düşmem kaldı, yere düşmem kaldı. Ruhum hazırdır diyor. Bu hikayeden çok etkilendim. Yani böyle savaşı doğa üzerinden anlatması çok ilginçti. Mesela patlayan e, bombaları da nar tanelerine falan benzetiyor hikayede. Ondan sonra sonra biraz incir üzerine araştırınca incirin mitolojide farklı anlamları var. Mesela Samiler inciri dorganlıkla sembolize ediyorlar. E, zaten öyle yani din, e, tek tanrılı dinlerde de pagan dinlerde de dorganlığın sembolü. Hı hı. Adem ve Havva da yani incir yaprağını kullanabiliyorsunuz. Fakat sonra baktığımız zaman şeyde Persler hı hı. E, ise inciri yıkıcı olarak görüyorlar ve müstehcen olarak görüyorlar. E, i̇ncir her zaman e, müstehcenliği hı. çağrıştırıyor. Bir de çok kolay yayıldığı için şeye doğada çok çabuk yürüyor. E, duvarları patlatıyor biliyorsunuz. Hı hı. İşte, işte incir ağacının altında e, olmak tehlikeliymiş gibi ya da işte uğursuzluk getirir gibi şeyleri var. İncirden düşmek. Ha, i̇ncir ağacından düşen, düşmek tehlikelidir filan gibi. Dibinde cin vardır denir. filan böyle. Dibinde incir ağacı düşmesine. Ayna. Yani bir taraftan hem doğurganlığın sembolü hem de şeyin yıkıcılığın sembolü. Ben de şey diye düşündüm. Tam insanın sureti aslında. Yani anlamı ne olursa olsun nasıl değişirse değişsin insanın sureti. Biz de bir taraftan doğuruyoruz. Bütün her yere yayılıyoruz, yürüyoruz, bir taraftan da savaşıyoruz sürekli. Yani hem iyi hem kötü, hem de organ hem de yıkıcı. Hı. Kendi yaptığını kendisi bozan bir şeyimiz var, yapımız var. Ee, bir böyle anlamı var mitolojide. Bir de incirin dişisi ve erkeği var, diğer meyve evet, ağaçlarından bir farkı var. Ben de bilmiyordum bunu, Hı. biraz araştırınca çıktı. Dişisi bizim yediğimiz olgunlaşmış incir. E, erkeği ise hiçbir zaman büyümüyor ve küçücük kalıyor. Daha yeşil kalıyor ee, ve in, erkek incir ağacı büyük bahçelere bir tane dikiliyor. O bir ağaç diğerlerini döllüyor, tozlaşıyor. Dolayısıyla oradaki incir hiçbir zaman büyümüyor ve ben de bunu hikayedeki o büyümeyen büyüme şansı bulmayan, hayatı görme şansı bulmayan askerin varlığıyla erkek inciri şey yaptım, çok birine benzettim. Dolayısıyla İncil üzerinden bir e, savaşmak istemeyen bir adamın hikayesini anlatmak istedim. Bir diğer biriler. Bu da e, şimdi bu hikaye Batı'da geçiyor. E, Stratis stratezmeli Batı'da savaşmış. Hep Balkan savaşlarına katılmış. Hı -hı. Bir dünya savaşına katılmış. E, fakat bir de hikayenin öbür tarafı var. Yani biz böyle hep Çanakkale Savaşı üzerinden bir kahramanlık hikayesi duyarak büyüdük. Çocukluğumuzdan Hı -hı. beri siyasi tarih hep böyle anlatıldı. Hı -hı. Fakat doğudaki katliamlardan hiç bahsedilmedi, yani bir Ermeni Kırımından bahsedilmedi mesela hı hı. Ee, ve oradaki problemli coğrafyalardaki sınır sorunları nasıl çözüldü ha, hiçbir şekilde bahsedilmedi bize ee, ve oradaki sorun çözümeyen sorunlar bugün hala devam ediyor yani Suriye hala problemli, Lübnan hala problemli, Kıbrıs'da hala problemimiz var, Ermenistan'da sorunumuzu çözemedik. filan ve Burada yaşayan sanatçılar, yani sanatı da ben hani barışın bir aracısı olarak gördüğüm için sanat yapmayı ee, ve sanatçılar da bence barışa aracılık edebilirler ki biz onu yapmaya çalışıyoruz burada. Orada yaşayan sanatçılardan bir kısmı bir katılan sanatçılar bana sembolik olarak incir göndermelerini istedim ve böylece e, bütün bu savaşlarda ölen insanları birlikte anmak istedim. E, Onlara bıraktım. Ee, nasıl bir kurgu yaparsanız yapabilirsiniz. İsterseniz avucunuzda bir fotoğraf gönderebilirsiniz. İsterseniz bir incir fotoğrafı gönderebilirsiniz. Ee, çok hoşlananlar oldu projeden ve e, kendi kurgularını yapıp bana gönderdiler. Kimler katıldı? Ee, kimler katıldı? E, Halet Jarar katıldı. E, Ramallah'tan. Yeneli sanatçılarından biri. E, Nigor Bezciyan, Lübnan'dan katıldı. Be e, Beyrut'tan. E, Erkan Özgen, Diyarbakır'dan. Ee, başka, Evrim Kavcar Mardin'den, hı hı. Ee, Erkan Özgen, Cengiz Tekin yine Diyarbakır'dan, hı hı. Ee, Ruben hatyan Ermenistan'dan, ee, Mıkirtich Matevosyan ve Grigor Kaçhatsryan, neyse. <gülüyor> ve Lia Lapiti Lefkoşe'den. Benim bir şey dikkatimi çekti hı. yani, Viyana'nın genelinde böyle savaş üzerine Hani savaş savaş üzerinden anlatmak üzerine hı hı. çok iş var ama senin işin evet. daha çok hayatı evet. işaret eden bir iş yani ben de onu ondan kaçmak istedim yani savaşı böyle hani uçaklar üzerinden işte bombalar üzerinden anlatmak bir yol daha direk bir yol ben de daha doğa üzerine anlatmak istedim diğer işlerde de biraz şiirsel bir anlatımım var aslında hı. ve o yolu takip etmek istedim yani çok Edebiyatla çok ilişkiliyim, sinemayla da çok ilişkiliyim ve dolayısıyla hep böyle bir hikaye üzerinden gidiyor işler. Ee, ve savaş aslında sadece erkekler savaşıyormuş gibi bir durum var ama aslında savaşın çok görünmeyen kahramanı evet. kadınlar. Yani o yüzden biraz böyle dişi ve erkek hikayesi üzerinde durdum. Yani savaşın görünmeyen tarafları. Mesela aslında çok isterdim e, hayvanların yaşadığı korkuyu anlatmak filan savaşta. Ee, doğanın nasıl dönüştüğünü, nasıl yok olduğunu anlatmak falan. Ee, o yüzden ben böyle doğaya doğru kaçmayı tercih ettim. Tebrikler.